Molla Hamid Ekinci Ağabey anlatıyor. Hz. Üstad gerek Erek Dağı'nda gerekse Nurşin Camii'nde pek çok ibadet eder saatlerce dizleri üstünde kalırdı. Nurşin Camii'nde namaz tesbihatını yaparken çok yavaş kelime kelime tane tane şekilde Subhanallah Subhanallah derdi. Bir gün ben duramadım. Dedim ki, bu şekil tesbihatı biz kimse de görmemişiz. Kimse bu tarzda tesbihat yapamaz. Böyle devam ederse cemaat hepsi kaçar. Ustak, kardeşim, benim bir başka işim yoktur ki. İşim yalnız budur. Ama işi olanlar benim gibi yapmayabilirler. İşine giderler, Dedi.